Allahue azze fi La ilahe illallah. Muhammedur resulullah diyerek gönüllerini süsleyen Allahu Zülcelal ve tekaddüs Hazretlerine secde ederek Hak'a kurbet eğleyen Hakka yaklaşan, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Yine Allah'ın bize ikram ettiği ulu ve azim günlerin arifesindeyiz. Bunlar Ramazan-ı Mağfiret nişanın, Ramazan ayının müjdecileridir. Fakat yetişeceğimiz, göreceğimiz kandil. Allah ömrü verirse, pek azim, pek manalı bir kandildir. Yani mübarek bir gecedir. Kandilden nuradımız, minarelere kandil yandığı için o Leyale-i Mübareke'ye, mübarek gecelere kandil tabir ediyoruz. Bu gece ne olmuş? Bu gece çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Leyla-i Berat'tır. leyley i Berat. Berat gecesi yani. Bu Berat gecesinin manası ne demektir? Kafirler, Cennetten, Rida'dan, Ridvan'dan, Cemal'den beri olmuşlar. Müminler, aşıkı sadıklar ise cehennemden beri olmuşlardır, kurtulmuşlardır yani. Birisi cennetten tardı oluyor, birisi cennete dahil oluyor. Buna binaen Esedullahil Galip Ali evi Ebi Talip radıyallahu teala efendimiz hazretleri buyurmuşlar ki beratın yani Berat günü oruçla geçiriniz ve gecesini ibadetle ihya ediniz buyurmuşlardır ki o akşam çok mühim. Bütün bir sene zarfında olacak hadisatın memurlarına hakkın verdiği emir ve tevdi ettiği emirlerdir, umurdur yani. Mesela bir adamın, bir kimsenin eceli, rızkı başına gelecek olan felaketler saadetler o gecede tefrik olunur. O gece ona müekkil olan emir olunur bir sene zarfında, yani bir kandilden değil, bütün defterde amal kaldırılır. Sende iki tane şahit melek vardır. Biri sağ omuzunda, biri sol omuzunda. Buna kiramen katibi derler. İki melek. Bizim ef'ali harekatımızı yazar. Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Meleklere falan. Saltanat-ı böyle kurulmuş. Allah devleti bu, bu nizam üzere kurulmuştur. Bu kiramen katibin bir sene zarfında yapılan suçu, hayır Hasan hasenatı tahrir eder ve geçen berattan bu berat kadar olan hadisatı kapatır, defterleri teslim eder ve yeni defterler verilir. Eğer eceli bittiyse o kimsenin, Hz. Melekül Mefte Cenab-ı Hak onu haberdar eder ki, işte şu günde, şu şu ayda, şu günde, şu saatte, şu dakikada onun ruhunu kabzedeceksin diye. Ve o günden itibaren melek Mert, yani bu iki kandil arasında, iki velat girişi arasında öleceklerin peşine düşer artık. Günde iki defa gelir, kendisini ziyaret eder gider. Akşam sabah, o yev uda kadar, ne günü vade olduysa o günü o an vakitte, ne tehhir olunur, ne teacil olunur, ne acele olunur yani, ne evvel, ne ahir. Neyse emri ilahi o anda, ruh kabz olunur. Onun için ehem mühim bir gecedir. O geceyi cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gecede yapılacak olan duayı bize şöylece tarif ediyor. Kulağını benden yana ver ve iyi dinle ve iyi ezberle. O gece dua şöyle olacak. Allah her lisandan anlar. Eftali Resulullah'ın talimi gibidir. Arabiyedir ama Türkçe'de okusan Allah kabul eder. Allah anlar. İngilizce'de okusan Allah Allah Kabul eder yani. Dua şu. Ya Rabbi eğer benim ismimi Şakiler, kötüler defterine kaydettinse oradan sil ya Rabbi. Saitler defterine kaydetle. Dua bu olacak Türkçesi. Ya Rabbi, eğer benim ismi şakiler, kötüler, asiiler defterine kaydettinse oradan sil ya Rabbi. Habibin Muhammed hürmetine saitler defterine, iyiler defterine, sevdiğin kullar defterine ismimi kaydıyla. Çünkü insanların ellerine nüfuz kağıtları olabilir her milletin bu bir şeydir. Hüviyet meselesidir. İnsanlar için. Orada İslam kaydı vardır ama Allah defterine İslam kaydı var mıdır? Onu bilemiyoruz. Gene dünya nüfus kağıdında isimlerimiz temiz olarak olmuştur. Fakat Allah defterine sabıkamız var mı? Orada geçmiş midir? Bu düşünmek lazımdır. Hani biliyorsun ya Rabbi Adiviyye öldü. Ölmedi. Oldu. Müminler ölmez. Hayvanlar ve kafirler ölürler çok mühim de. Zuhreti söyleyelim. Kabra koydular. Hikayeti dinleme. Yakın bir zamanda senin ve benim başıma gelecek. Ve benim ve senin başına gelecek. Eğer geç bu böyle. Kurtuluş yok. Dünyanın son menzili ahiretin ilk menzilidir. O gün için hazırlan. Tekrar tekrar ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. O gün için hazırlan. O günden sonra ağlamanın faydası olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen kıymet ve tazimi ilahi olmak münasibetiyle ümmetine gargareye kadar tövbe müsaade edilmiştir. Son nefese kadar yani. Fakat daha evvelden hazırlanmalısın. Hiç gençliğine, güzelliğine, kuvvetine, rütbene, kasara, kesene, orduna dayanma. Ölümden seni hiçbir şey kurtaramaz. fi فِي بِرُوْجُمْ مُشَيِّدَهْ Demir kalalara girsen ölüm seni bulacaktır. Aşıklar için, müminler için musat Cemal vardır. Hakka mülakat vardır. Resulullah huzuruna varma vardır. Peygamberin ağusuna düşme vardır. Fakat kafirler için çok acıdır. Çok acıdır, çok acıdır. Sonra asiler ve kafirler ellerini ısırırlar. Saçlarını yolarlar. Fakat onların kimse yardımına gelemez. Allah'tan başka nasır yoktur. O günler gelmeden evvel, o karanlık günler gelmeden o korkunç demlere başın girmeden o akabelere uğramadan hemen bu, bu alemde fırsatı ganimet bil. Ömür kuşu vücut kafesinden uçmadan Rabbine secde et, Allah'ına kulluk et ki iki cihana sultan olasın. Cennet sana hazırlanmıştır. Cehennem de yine insanlar için hazırlanmıştır. Rabbiye et büyük büyük veliyelerden idi. Allah'ın yani evliya senin dediğin evliya velinin cemidir fakat biz de Galata meşhur olduğu için öyle konuşabiliriz. Büyük veliye idi. Kadın idi Rabi adı üye. Kadınlardan ehl-i arasında en mühim kadınlardan bir tanesi. Bu haderatın nisa var. Fakat bu ileri gelenlerinden, ilk salttan tabiinden kendisi. Mesela Hatice-i Kübra, Fatıma-i Zahra Ayşe-i Sidiqa, Tahirat eshabın bazı hanları mühim insanlar kadınlar fakat bu tabiinden çok ileri giden bir veli yolla. Fakirlerden bu. Zenginlerden de Harun eşidin ailesi Zübeyde Hatun'dur. Kulağınızda kalsın böyle. O kadar zahid bir kadın ki Kur'an-ı Kerim getirmişler kendisine de Zübeyde Hatun'un. şöyle açmış, bakmış mücevherlerle, zümrütlerle, yakutlarla süslü bir Kur'an-ı Kerim. Çok kıymetli. Şöyle açmış Kur'an'ı. Şu ayet çıkmış. "Len tenhalul birra tüm tunfiku." Siz sevdiğinize nail olamazsınız. Siz sevdiğinize nail olamazsınız. Sevdiğinizi vermedikçe. Bu ayet manası çıkardı. Hemen kölesine verdi o Kur'an-ı Kerim'i. Çok sevdiğim. Bunu sana vereyim ki sevgilime nail olayım dedi. Yine Tullaha su getiren kadındır bu. Tullaha, Kâbe'nin suları aynı Zübeyde'dir. Onun getirdiği sulardır. Rüyada görmüşler. İyi dinle. Rüyada görmüşler. Ya Zübeyde Allah sana ne muamele etti demişler. Demiş ki af oldu. Ve cennete dahil oldu. Elbet demişler, Kabe'ye su getirdin Hücac-ı yine. demiş, ondan af olmadı. Allah dedi ki onun için milletin hakkı vardır onun içerisinde. Ama bir gece çalgı çalınıyordu, ezan okundu, ben çalgıyı susturdum. Susun, ezan-ı okunuyor diye, Allah bunun için beni koydu demiş. Var kıyas eyle, radyonu, televizyonunu falan, ezan-ı Muhammediye okurken açma edep lazımdır. Edep lazımdır. Ezanı Allah da dinlemektedir. Sen ezandan bıktınsa, ezan giderse yerine çan gelir. Çan giderse yerine kamçı gelir. Sopa gelir yani. Onun için sen ezanı Muhammediye Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın vahdaniyetini, Resulullah'ın nüvvetini ilan eyleyen, insanları felaha ve necate davet eden, Allah'ın davetnamesinden Hoşnud ol, çalgını edeben kapa. Geçiyoruz. Yine bunu da söylemeden geçmeyeceğim bu ezan meselesinden. Seyyid-i Taife Cüneyd-i Bağdadi, Kaddes Ali Hazretleri, diyor ki, Bağdat şehrinin, Bağdat şehrinin neyleri durmadı ezan okunurken. Allah, Cengiz afetini verdi diyor. Cengiz geldi, yaptı. Bütün Müslümanları orada tahrip eyledi. Çünkü ezan okunurken ezanı hürüm ezanı Muhammed'i hürmeti kestiler. Beyliden devam et salların çalıyorlardı. Allah dedi kavmünüha sel gönderdi. Kavm Muhammed'e ateş gönderdi diyor. Söyleyen Seyyid Taife Cüneyd-i Da Daha anlatayım mı? Bir eskici varmış. Fakat zahirde eskici hakikatte sultan imiş. Bu zat muhterem kadri şindik içinizde belki var ya biliyor ya bilmez. Antep'te Gaziantep'te kavri abi. Ayakkabı dikerken ezan başladı mı nasıl çekerse iyi, öyle bırakırmış kendisi böyle. Bir daha bir şey sokmuyor. Çekerken Allahu Ekber dedi ezan böyle bırakırmış. Örmeden ezan. Sonra eh, ömür dolmuş. Ömür sermayesi dolmuş. Tabi hep gidilen yol gibi. Çünkü ne peygamberlere kaldı ne hükümdarlara kaldı. Bindirmişler cansız ata. Omuzu almış. Cansız ata muradın tabutu yani. Aslında şecerdir ana korku verir tabut. Aslında Hacer'dir, ana Zeynet verir Yakut. Götürürlerken yolda ezan okurmuş, ezan okuyunca lap diye tabut durmuş. 10 bin oku olmuş bu Kimse ayağını ölmüyor ve Bundan müradım ne? Müminler ölmezler. Müminler olurlar. Taşıyanlar kadir olamadılar. Ezan bitirseye kadar. Ezan bitti, hafifledi kuş gibi oldu. Müminler ölmezler, müminler olurlar. Gelin biz Kabre girdi, melekül mevt geldi. Gelecek. Sana ve bana da gelecek, bana ve sana da gelecek. Ömrünü bedavaya geçirme, sarf etme ömrünün, nefesin sayılarını. Allahsız geçen ömürlerin ondan büyük zarar yoktur. İmanda daim ve kaim ol, Allah'ın ibadetini yerine getir, üşenme, tembelliği terk et. İblis sana gelip şöyle söyleyebilir yani sen gençsin daha biraz sonra başlayacaksın bu üç seksinci dedi gibi nevaza mı başladın falan diye onların hiçbirine kulak verme. İblisten müradım bazı kayaklı iblisler vardır. İnsan şeytanları. Onlardan bahsettim. Bildiğimiz iblis Hazreti Adem'e secde etmeyin. İblise bir evuz vesine yarın o kaçar gider. İnsan şeytanlarından Allah'a sığınırız. Yasin okusan gitmez. Onun için hemen ibadet ve taat. Hemen ibadet ve taata. Kabirden ayak sesleri henüz kesilirken bir melek gelir, o der ki ''Meyyit'e iyi dinle, bana ve sana yakın bir zamanla gelecek, ben daha çok gencim, sen öyle düşün, külle atin karib, her gelici yakındır, hemen geri verir, daha dün Ramazan değil mi? bu Ramazan geldi, ecel de böyle, dün çocuktuk, genc olduk, sonra dinc olduk, sonra da yaşlanıverdik, hiç duymazsın yani nasıl gelip geçtiğini, İlkbaharda nasıl gibi on gün içerisinde bütün şeyler meyvasını veriyor, yazı dünya iş, genç de böyle gülüp Akıl olan kimse Rabbine ibadet eder. Allah'a secde eder. Allah'a Allah secde eder. Allah'a mühtaç olduğun kadar secde et. İbadet et. Allah'a mühtaç olduğun kadar. İyi düşün. Her anda mühtacız. Gözümüzün nurunu söndürse şifa veremeyiz. Bir tarafımızdan üzül isabetirse şifası bizden değil. Doktor kendilerine çare bulamıyor. Hekim haktır, doktor haktır, gerçektir ama bakıyorsun kalpçı doktor kalpten ölüyor. Kanseri tedavi ediyorum der, kendinizi kanser olup gidiyor. Bak neler söylüyorum sana. Eğer Allahü Teala sana ve bana düşünmek nimeti verdiyse ve gözlerimize ibret verdiyse ibret nimeti, bak göreceksin bunları benim söylememi. hemen hatırlayacaksın hemen ibadet ve taat haramdan zinhar kaçır maddi manevi haramdan kaçır ahlakını tathir et temizle temiz Resulullah'ın ahlakıyla mütehallik ol ibadet ve taatına daim ol yakın zamanda bu müşkilat bu sıkıntı üzerinden girecek ebedi sultanlığa erişeceksin vallahi öyle olacak billahi böyle olacak böyle yapmazsan çok ağlayacaksın faydası olmayacak o melek gelir der ki yaz der Meyyit'e. Çok acıyım. İmam-ı kitabından söylüyorum. Yaz der. Meyyit der ki ne yazayım der. Sevaplarını yaz der. Efendim bu kadar dünyada hep unuttum. Ne? Ruh çıkar çıkmaz ne yaptınsa kainatta, hatta birinin arkasından şöyle yapsan, onu dahi hatırlayacaksın. Kılıçkından kından sıyrıldı mı? Kılıçtan müradımız ruh, kında vücut. Yaz der. Neyi? Hayır hasanatını yaz der. Neyle yazayım der, parmağımla yaz der, mürakebim yok der, tükürüğümden der. Kağıdım yok, kefenine yaz der, onun için de yazlarıyorlar kefeni. Namaz kıldım, oruç tuttum, şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle. Biter. Çünkü insan 60 sene yaşasa, 10 senesini çıkarsa kalır ortada 50 sene. 50 senede iki bayram namaz kıldıysa senede eğer 100-100 bayram kılmış olur. Bak dinle, hep sayılı baştan aşağı. 200 bari namazı kılmış olur. 5 vakit namaz kılanlar kurtarırlar işi. Evvela ilk hesap namazdan. Üşenme, kalbin temizleme. Hem kalbin temiz olsun, hem vücudun temiz olsun. Hem zahirin nurlu, hem batının münevver olsun. Biter. Seyyahatını yaz der. Yaptığın seyyahatı, eyvah! Felaket. Efendiler, bak, dikkat buyurun, insaf ile düşünün. Sizi insaf ve izan ve irfan ile düşünmeye çağırıyorum. Hep böyle, çok acı. Bir adam günde bir günah işlerse ki biz günde 10 tane aşağı işlemiyoruz. 10-15 belki 100 bazen de. Gözümüzden, kulağımızdan, elimizden, ayağımızdan, dilimizden falan. Ben birden alacağım işi. Günde insan bir, bir günah işlese, küçük günah olsa, bu da senede 365 günah yapar. Bir günaha bir gün hafif zilası varsa ahiret hükümetinde, bir adamın 365 gün cehennemde kalması lazım, bir sene kalması lazım gelir. İstiğfar Allah'a, tövbe! Allah! Tövbe istifar. Hesabını yapalım isterse. Hesapla! Bir günah işlersen günde, ya onda tane işlersen ne yapacaksın? Geçiyoruz. Günahını yaz der. Der ki, nasıl yazsın? Şimdi bir yaptım. Ekmeği yediğim yere ihanet ettim. Arkadaşımın karısına fenalıkla baktım. ...böyle komşunun kızına... ...yaz... ...titrer el miyetin... yazamamdır ...niye... ...utanıyorum senden der... Ya ...benden utanıyorsun bunu yazmaya... Ya ...yerin göğün sahibi... ...bilinen bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah'tan... ...utanmadın mı ona karşı yaptı... ...yaz... ...o abi başlar yazmaya... yazdırır. ...boynuna dolarlar kefenini... ...çıkar gider... ...akadır münker gelir... Efendiler istiğfar ediniz. Tövbe ediniz, tövbe edelim. Bugünler fırsat, fırsat günleridir. Harman günleridir yani. Allah'ın sevdiği gün. Vallahi Allah diyeni Allah'a mahrum bırak etmez. Kapısından seni velil boş çevirmez. Evet. Sonra münkereyim. iki melek gelir ki gayet de kol, Herkesin ameline göre gelir. Sonra Allah'tan, peygamberden, dindim, imandan sonra. Evvela sorguları Rabbin kimdir? ''Ve bu zat hakkındaki malumatı nedir?'' derler Hazreti i Peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem. ''Eğer Peygamber'e bir muhabbetin varsa, onun sünnetini tutunsa nasıl tanımam? O benim peygamberim, Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa rahmetellil alemin.'' Kurtardın paçayı o vakit. Eğer ben bilmiyorum ona Müslümanlar peygamber derlerdi dersen. Ya işittim ama üzerinde durmadım. Ne muhabbetim var ne sevgim. Yandı kabir ateşle donar gelirler. Şimdi biz gelelim Rabbi-i Adiviyye. rabbi Adiviyye başına gelmiş aynı hadise. Götürmüşler. Şey gelmiş. Hazreti Münkerey kendisine. Dedi Rabbin kimdir? Allah. Ya Peygamberin? sebebi i hilkat sebebi Alem, Sebab-i Hilkat-i Adem, Mevcudat, Sahib-i Kur'an, Sahib-i Kalem, Mahbub-i Kibriya, Rahmetellil Alemi Muhammed Mustafa'dır. Ya dinin nedir? Dinim Allah ininde, din olan İslam dinidir, ya müminler kardeşlerimdir, ya kıblen neresi, para mı kadın mı, yoksa caminin duvarı mı, kıblen neresi kıble? Beytullah'a karşı dururuz, Allah'a secde ederiz, unutma açıklığına, kıblem Kabe. Eh, biz senin bu cevap vereceğini biliyorduk, iyi dinle. Rahat et derler ve cennetten bir kapı açarlar kendisine. Tam gidecekleri bu oda iki melaikeyi, bu veliyullah bu, veli bu, Allah'ın velileri, tuttu melaikeleri. Gel bakayım buraya, ben Rabbim Allah dedim, siz de kabul ettiniz ama Allah beni kullar kabul etti mi? Senin davan ben Müslümanım diyorsun ama Allah'ın defterde ismin kayıtlı mı? Şakayı mısın? Sahip misin? Ne oldun? Lafı oradan getirdik. Peygamberim Muhammed Mustafa dedim. Sorun bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ümmete kabul etti mi? Allah. Dinim dini İslam dedim, ismim İslam defterinde var mı? Melekler alis kaldılar Cenab-ı Hakk'a Ya bir acayip kul bize böyle soruyor. O dedi benim sevgililerimdendir, bırak onu beni halime dedi. Bana bırakır Rabi dedi. Bitti o kadar. Onun için o akşam yapacağın dua bu. Ya Rabbi eğer benim ismi kafirler, şakiler, asiler, Defterine yazdınsa oradan sil, imha et ama nasıl bunu böyle benim konuştuğum gibi söylemeyeceksin, ağlayarak söyleyeceksin, İnleyerek söyleyeceksin, duyarak söyleyeceksin, tadarak söyleyeceksin. Ya Rabbi benim ismiyim kafirlerin defterine, şakilerin defterine, asilerin defterine yazdığında oradan sil. Ya Rabbi isimimi sahipler, aşıklar, salihler defterine kaydile. Yok. İsmim hakikaten salihler hakikaten salihlerleflerine kayıtlıysa orada ifka et yarabbi, ismimi silme oradan beni. Şimdi bir de bakıyorsun, akşamdan evliya sabahın maazallah ayak ayar gider. Tabii vilayete amine olanlar, vilayet hasta müstesnadır. Onu ehline söyledik. İşte akşam, bize verilen Cenab-ı Peygamber'e ikram olunan nimeti söyleyeyim. Şaban'ın şerif ki Peygamberimizin ayıdır, öyle söylüyor Peygamberimiz diyor. Recep, Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır diyor. Cabalon Şerifin uyanınca bana diyor Cebrail geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kum ya Nabi Kum ya hayra halqillah. Kalk be yani. Ey mahlukatın en hayırlısı olan Muhammed Mustafa. Fe Te Teheccüd namazı kıl dedi. Ben teheccüde durdum. İşte teheccüd namazının ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. bilenlerimiz vardır içinde. Bilenlerden öğren. Bu Nusbu Leyl'de Biraz uyutan sonra kalkılıp kılınan namaz sonra tekrar yatacaksın biraz uyuyacaksın sonra sabaha kalkacaksın. Gece namazı. Bu namaz peygamberimize farz idi. Bize sünnet oldu. Resulullah'a sevenler bu teheccüd namazına kalkarlar. Ekalli iki rekat en fazla on iki bir de şimdiki teheccüden ziyade kaza namazı kılmak lazımdır. Neyse beni söyleyelim de böyle buluşu kulağınızda. Fedeheceb. ''Kalk teheccü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ya al halikillah, ya nur arşillah, ya Resulü Rabbil alemin.'' Kalk, kalktı peygamber, namaza durdu. Daha şafak sökeşeğe kadar, şafak attı, Cebrail Ayşem geldi. Dedi, ''Acaba namazında ne istedi peygamberimiz? Allah'tan ne istedi? Kimi istedi bilir misin? Bizi istedi.'' Bizim böyle zayıf-ül bünye olacağımızı, bir takım suçlar, günahlarla karşılaşacağımızı düşünerek Peygamberimiz bizim kurtulmamızı. Onun için hep ümmeti, ümmeti, ümmeti. Bir şen hafta sizlere. Fatım'ım, Hasan'ım, Hüseyin'im, Zeynebim Rukiye'm, Abdullah'ım, İbrahim'im, Feda'ya Rabbi ümmetim diyor ümmeti. Sabaha kadar bir tür şey yok. Hatta diyor ki, Cenab-ı Ayşe'yiz, yani Cenab Amine, Resulullah'ın annesi radıyallahu anha, Peygamberimizin annesi. Radiyallahu anha Hazreti Amine. oğlum Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakitte onu kucağıma aldım baktım dudaklara oynuyordu. Kulaktaki çocuğun dudaklara oynuyordu. Yeni doğalak çocuğun dudaklara oynuyordu. Bir şey söylüyordu. Kulak verdim dinlettim. Ümmeti ümmeti. Yani ümmetim ümmetim diyordu. Bütün ömrü boyunca yaptığı ibadet ve taatında bizim kurtulmamızı Bizim necatımızı Allah'tan istediği için, <gülüyor> alemi. Ölüm anında da, yani sen anlayacağın için bunu konuşuyorum, peygamber ölmüştür. Bu alemden başka aleme geçmiş, gözlerinde perde olmayanlar peygamberle görüşürler sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl söz bu efendi? E bilmem. İnşallah o makamı çık sen de görürsün. Öyle ispat edelim sana. Diyor ki İmam Ali yanındaydık diyor, ayaklarından ruh çekildi yukarı doğru. Hep daima Efendim ümmeti ümmeti diyordu. Sonra Sumrefikül Ala ruh göbeğine geldi. Sumrefikül Ala, Sumrefikül Ala, Sumrefikül Ala dedi. Sonra ruh çıktı ağzından. Gene Sumrefikül Ala, Sumrefikül Ala, Refikül Ala dedi. Çıktı. Sonra ruh tamamen çıktan sonra Efendimizin gene dudakları oynuyor, bir şey konuşuyordu, bir şey söylüyordu. Hemen kulak verdik, kaybetmiyelim diye ümmeti ümmeti diyordu. O anda da. Şimdi o gece, yani Şaba'nın 13. gecesi Peygamber ne yaptı teheccüht'te? Bizim affımızı, bizim necatımızı, bizim felahımızı ve bütün insaniyetin felahını istemiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahleyin Cebrail geldi müjde olsun ya Rasulallah, dua müstecab oldu, ümmetinin üçte biri sana bağışlandı, müjdesini verdi. Dua müstecab oldu, ümmetinin üçte birini Allah sana bağışladı, dedi ya Cebrail ya üçte ikisi ne olacak bunların? Eyvah. 14. akşam yine Cebrail Aleyhisselam geldi. nasıl deyildi. Feteheccet ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani Nebiyallah kap, teveccül, namaz kıl. Efendimiz yine namaz kıldı, Gece kalktı. Yine daha tecere kadar devam etti. Cebrail gene geldi. Ya Resulullah müjde olsun sana. Cenab-ı Hak Celle ve Tekkaddes Hazretleri ne yaptı? Ümmetinin üçte ikisini sana bahşeyledi. Allah bizi ümmet olarak ruhumuzu kabzetsin ama mesele kolaylaşıyor iş. Ama o imanı kaçırırsak ne olacak yani? Geçiyoruz. 15. gece, berat gecesiydi. Yine Hz. Cebrail geldi. Ya Kalktı Peygamberimiz yine daha fecre kadar yani şafak sökünceye dek ibadet etti. Cebrail nazil oldu ve Hz. Peygamber'e dedi ki, Bak sema ayıdı canan peygamber efendimiz baktı ki gök semavatin katları açılmış. Melekler müjde veriyorlar. Bu gece müjde olsun Rabbine secde edenlere. Bir kısımları diyor ki bu gece müjde olsun, beşaret olsun Allah'a ruku edenlere. Bu gece diğer bir bir takım melaike gene müjde veriyor. Bu akşam müjde olsun. Beşaret olsun. Bu gece Rabbine kıyam edenlere ve kıraat edenlere, Allah'a tesbih edenlere sonra Cebrail Nazül dedi ki Ya Rasulallah ümmetinin cem-i insana bağışlandı dedi. Peygamberimize, iltifat-ı ilahiyenin bu gecede tava olmasıdır. Şimdi bu geceyi yine İmam Ali Kerim söylediği gibi söyleyelim. Buyuruyor ki gündüzü oruçlan, akşamada ne yapınız? Geceyi ibadetle geçiriniz diyor İmam Ali Kerim Allah Aleyhisselam. Bu fırsatı ve ganimeti fevdetme. Bu dua da çok devam et ve istediğin, istediğin ve isteklerin yerine gelecektir. Hiç deme ki ben dua ettim de Allah benim duamı kabul etmedi deme. Duan kabul olmuştur fakat tehir olmuştur. Çünkü sen senin hakkında istediğin şeyin hayır olup olmadığını bilemezsin. Allah verir sana ahirette bunu mükafat ile mükafatlandırır. Hatta dünyada Allah'tan bir şey isteyip de o nimet eline geç verir. Ahiretten kimse. O nimet verilen nimeti gördüğü vakitte keşke dünya yüzünde hiçbir duanın kabul olmasaydı. Hepsi ahirete taallık etseydi diye hayflanacak. Bu müjdeyi vereyim sana. O göre tesbih et. şerif dinleyin. Kur'an dinleyiniz. Hayır hasenat yapınız. Eskiden böyle sıcak günlerde ibadullah Allah'ın en çok sevdiği şeylerimiz su, su dağıtmaktı. Ramazan gününde değil. Onu da gördüm çünkü Ramazan gününde camini bahçeden gidilmişler. Su dağıtıyorlar öyle baktığında. Deli bir divane mi? Yani... Su dağıtmak, iyi su vermek komşuya. Sen kiracının suyunu kestin galiba, çıktın çabuk diye. Allah sordu Cebrih Aleyhisselatü Dedi Ya Cebrail iyi dinle. Seni vahiy meleği yapmasaydım, beni beşerden kılsaydım, insanoğullarından yani. Bana nasıl ibadet verdin dedi. Cebrail Aleyhisselam ya Rabbi sana üç ibadetle ibadet kılardım. Bir tanesi susuzlara su verirdim. Param varsa köyünde, kentinde, kuyu açtır, art yaptır, su getir, susuzlara su verirdim. İkincisi, sen suyu kesme sakın kiracı çıksın diye. Vah vah vah vah! İbadullah'a bırakanlara yazık olsun, veyir olsun. Kafirlerin de kesilmez su, domuzdan da kesilmez, hayvandan. Neyse, e, cehennem bedava bulmadı ya, elbette ehli var oraya, girecek. Susuzlara su verirdim, günahkarların günahını örterdim, söylemezdim. Ya, çok mihim Birinin bir suçunu görüyorsun, hemen söylüyorsun etrafa dağıtıyorsun onu rezil etmek için. Müslümana yakışmaz o. Sen setar ol, Allah setar uyup dur. Bir Müslümanın bir günahını saklayanın Allah yetmiş günahını saklarıyor bu kıyamette. Örteceksin, söylemeyeceksin. Sonra bir de düşün kendi halini. Birinin günahını söylüyorsun, şuna benziyorsun. Keçi koyun suna atlamış, kuyruğu kalkmış, keçi gülüyormuş. Koyunun kıçı açıldı diye kendi bir kıçı açıktır. Onun farkında bile değilsin kendini günahını gören başkısının günahını göremez. Settet günahı. Üçüncü, fakir olan ibadullah'a dikkat etmiyor. Fakir olan ibadullah'a gizli gizli kimseyi göstermeden yardım ederdim. Geçiremiyor. Ona gizli olarak yardım ederdim. Bilme bilmediği Gizli. Böyle söyledi. Bir daha tekrar edelim kafamıza kalsın diye. Sulara su verirdim. Kulların günahını gizlerdim. Örterdim. Fakra düşen kişilere ne yapardım? Onlara... Gizli olarak yardım ederdim dedi Cebrail Allah bilmiyor muydu? Biliyordu. Cebrail'i konuşturdu ki biz dinleyelim, biz ibrete alalım, biz bu sıfatlarla sıfatlanalım, mütasif olalım. Allah Celle Hazretleri buyurdu ki, ya Cebrail, senin bunları yapacağını böyle bildiğim için, seni vahim meleği yaptım dedi. fâteb ya ul l ey akıl sahipleri, göz sahipleri, düşünün ve taşın ve böyle yapın. Ya Rabbi, ben şimdilikten, Cemaatimin affı için ve ben, ben, ben kıtvinin de affı için sana iltica ediyoruz. Ya Rabbi bizim isimlerimizi şakiler, asiler dehterine kaydettinse oradan sil. Vesaitler ve salihler ve aşıklar dehterine kaydayalım. bizim nefsimizle bir an baş başa bırakma. Sana ibadet ve taata ile Habibine bizlere vahşeyle... O gecenin feyzinden cümlemizi hissedareyle. Allahü Vüsal darı səlem ve ihtiva inşallahılası var.